Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela, ikinci vazife mu'cizat mecmuasına, birinci vazifeyi bitirenler başlamalarını müjde vermeniz, sizleri bu hizmeti imaniyede bana hakiki kardeş veren erham beni hadsiz şükre sevkeyledi. Hatt-ı Kur'anî lehinde birincisinin bir kerameti, merkezde hatt-ı Kur bir kursu açılması olduğu gibi, inşallah ikincisi, daha mu'cizane bir keramet gösterecek. Saniyen, Konyalı sabri sizin vasıtanız ile benimle muhabere etse, daha maslahattır ve münasiptir. Çünkü ekserce siz, benim bedelime istediğini yapabilirsiniz. Mesela, tasihat için oradaki alimler tam yardım edebildikleri için, orada tasihat yapılsın etsinler. Siz benim tasihimden geçmiş bazı nüshaları, onlara gönderirsiniz. Hakikaten tasih meselesi ehemmiyetlidir. Bazen bir harfin ve bir noktanın yanlışı, kıymetli bir manayı zayi eder. En evvel yazanlar, bir kere güzelce mukabele etsinler. Sonra, tasihçi adamlara ve bana versinler. Maşallah, bu defa bana gelen asay Musa mecmualarında hem yanlışlar azdır, hem bir derece tasih edilmiş. Cenab-ı Hak, hem yazanlardan, hem tasihçilerden ebeden razı olsun. Amin. Salisen, Yozgat'ta oturan Risale-i Nur'la alakadar Tunuslu Hoca Ahmet. Evvelce vefatımı, sonra hayatta olduğumu işitip, buraya samimi iki mektup yazmış. Ona benim tarafımdan selam gönderiniz. Rabian, Rüştünün çok defadır hususi selam eden kahraman biraderi Burhan, eskiden beri ümmiliğiyle beraber, nurlara lüzumlu zamanlarda ehemmiyetli hizmetleri için, onu da haslar sırasında her gün ismiyle kazançlarımızda hissedar ediyoruz. Manidar bir tevafuktur ki, ben, Hüseyin ve Sabri'nin mektupları gelmemesinden gelen endişelerimi yazarken aynı zamanda me'mulumun haricinde en cemiyetli ve bütün o endişelerimi izale eden müteaddit mektupları kapıya geldi. Umum kardeşlerime selam. Aziz Sıddık kardeşlerim ve ebet ve hak yolunda hakikatli arkadaşlarım. Kastamonu efelerinden ve nurun kahramanlarından ve Safranbolu fedakarlarından size oradan buraya gelen hususi mektuplarına hususi cevap vermeye müstehak ve layıktırlar. Fakat halim ve vaktim müsaade etmediğinden, vasıtanızla bir kısa cevap verdiğime gücenmesinler. Evvela Hilmi İhsan, Emin'in ve Taşköprülü Sadık Bey'in mektupları beni çok mesrur eyledi. Hakikaten bu kardeşlerimiz, hapishanede dokuz ayda dokuz sene kadar hizmet-i Nuriye'yi yaparak, Sparta kahramanları ile omuz omuza geldiler. Ben onların hem istirahatıma hem hapisteki arkadaşlarımızın ittifaklarına ve Yeni Nurlar'ın hizmetine tam çalışmalarını hiçbir vakit unutmayacağım. Cenabı Hak onlardan ve sizden ebeden razı olsun. Ben hayalen çok defa eski zamana ve Kastamonu'daki ve Barla'daki malum yerlerime ve seyrangahlarıma şevkle gidiyorum. Oralarda oturup ağlıyorum, o enişlerimi hayalen görüyorum. Kahraman Sadık Bey'in kuvvetli ifadesine ve güzel yazısına benzeyen bir kısa mektup da, Safranbolu şakirtlerinin, Mustafa Osman'ın ve Hıfzı'nın selamını da yazıyor. Şüphelendim, acaba Sadık oraya gelmiş yoksa onlar oraya gitmişler veya başka Sadık namında bir kardeşimiz midir? Barla sıddıkları nurların yazmasına tam çalışmaları, herkesten evvel onların vazifeleridir. Çünkü Barla, birinci medreseyi nuriye şerefini kazanmasından, o mübarek medreseyi talebesiz bırakmak caiz değil. İnşallah tekrar şenlenecek. Çalışanlara barek Allah deriz. Cenab-ı Hak tevfik versin. Amin. Saniyen, Safranbolu'nun sadık şakirtlerinden Osman ve Ahmet'in iki mektupları, onların fevkalade sadakat ve nurlar alakadarlıklarını gösteriyor. Maşallah, Osman az zamanda hem Kur'an'ı ders almış, hem nurları yazmış, şimdi de Asay Musa'yı yazıyor. Fedakâr Mustafa Osman ve Hıfzı'ya tam bir kardeş ve Ahmet dahi tam alakadardır. Mektubunda imlası noksan olmasından dediğini bilemedim. Onlara, Safranbolu'da ve Kastamonu ve civarındaki kardeşlerime çok selam ve dua ederiz. Dualarını isteriz. Medrese ü Zehra'daki Isparta ve civarı umum kardeşlerimize birer birer selam ve selametlerine dua ederiz. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Evvela bir iki hafta Hüsrev'in kalemiyle mektubunu almadığımdan ve Konya'ya gönderdiğim mecmuaların cevabı gelmediğinden ve bir vekili dahiliye başta olarak düşmanlarımız, anarşistlerle beraber beni emsalsiz tazdiklerinden ve buradaki münafıklar bazı saftil dostlarımızdan hem Eskişehir'e hem Konya'ya kitaplar gönderdiğimi ve asay Musa mecmualarını aldığımı haber almalarından endişeler ederken, birden hiç emsali görülmemiş bir buçuk metre kar, ve dehşetli fırtına ve soğuk bu mevsimde gelmesi, bir hiddet, bir gazab eseri ve nurlara bir tecavüz niyetinin neticesi olması zannettim. Dört defa zelzeleler ve geçen sene yağmursuzluk gibi Risale-i Nur ve Şakirtleri ile münasebetler olabilir diye sordum. Bu bela umumidir, yoksa Afyon ve Eskişehir vilayetlerine mi mahsustur? Dediler ki, o iki vilayete mahsustur. Ben de elhamdülillah dedim. Demek Risale-i Nura ve Şakirtlerine umumi bir taarruz yoktur. Belki yalnız bana ve elimdeki nurlara, çok güvendiğim Eskişehir, Denizli gibi bir medrese-i Nuriye olacağını tahmin ettiğim halde, Denizli'den on derece noksan kalmasının sebebi, onları da Afyon ve Emir Dağı gibi ürkütmektir. Her neyse, merak etmeyiniz, inşallah bu hadise cevviye, Aynı İstanbul mekteplilerinin hadisesi gibi gizli masonları niyet ettikleri yeni bir taarruzdan vazgeçirdi. İnayet-i Rabbaniye himaye ediyor. Saniyen bu defa 7-8 mektuplarınızı aldım. Hususi cevaplara halim, kalemim ve vaktim müsaade etmediğinden gücenmeyiniz. Mehmet Feyzi ve Emin'in mektuplarını ilişmeden layıkaya geçirdik. O ikisi 8 sene hususi hizmetinde bulunmaları cihetiyle Haddimden çok ziyade tavsifatlarını, bir nevi manevi dua ve sebebi teşvik ve kanaat bir hüsnüzan ve tercümanı nur haysiyetiyle üstadlarına bir alamet-i sadakat ve bir vesika-i itikat ve irtibattır diye ilişmedim. Ve feyzinin merhume validesinin Risale-i Nur dersleriyle güzel ve nurani vefatı, Nurların şakirtlerine sekerat vaktinde ve sıkıntılı zamanlarında imdada yetişmesine bir parlak numune olarak lahikaya girmesi münasiptir. Halil İbrahim'in bu defaki mektubunda kaza ve kader ilahiden ne kadar, nedendir diye çok suallerinin birden cevabı, bizlere mücahidane çok hasenat kazandırmak ve nurlara herkesin nazar-ı dikkatini celbetmekle umuma okutmaktır. Fakat bir derece kaza ve kadere itiraz manasını hayale getirdiği için, şimdilik lahika ile tamimi münasip olmaz ve mektubun ahirindeki cevşen Kebir'den alınan fıkralar, dualar çok güzeldir. Salisen, Hüsrev'in mektubunda, Atabeyli Kötürüm Ali ve Eğirdirli Kazım'ın nurlara tam şevkle hizmetleri, hatta ruhanileri de onları tebrike ve tahsine sevk eder. Ve Aliköyünden bana mektup yazan 14 yaşındaki Mustafa Veysel, pederiyle hem Kur'an'a hem nurlara hizmetleri ve üç alilerin gayret ve himmetleriyle o köy masumları Risale-i Nur'a çalışmaları değil yalnız beni, belki umum nur şakirtlerini tahsine ve şükre sevk eder. Rabian, Salahaddin Abdurrahman, Feyzinin validesinin vefatı münasebetiyle yazdığı mektubun ahirindeki Feyziye taziyesi ve haşiyede benim ölümümü kabul etmemesi ve Gavs-ı Azam'ın bir kısım himayeti Asay-ı Musa Risalesine geçmesi diye beni sürurla ağlattırdı. Ve Safranbolu kahramanları Mehmet Feyzi ve Emin'in şehnamelerine iştirakleri ve merkezi hükümette umumi bir arabi hattı ve hurufu kursu açılması ve Asay-ı Musa Risalesinin fütuhatına ve kerametine alamet olmasını müjdelemeleri pek büyük bir inşirah vermesiyle bu kışın bütün çektiğim sıkıntıları hiçe indirdi. Denizli fedakâr çalışkanlarından tavaslı molla Mehmed'in sureten kısa fakat manen uzun mektubunda o dahi ölümüme razı olmuyor ve haddimden çok ziyade kıymet veriyor gördüm. Hem ona hem hapiste görüştüğüm kardeşlerimize hem Hasan Feyzi ve Hafız Mustafa ve arkadaşlarına binler selam. Umum kardeşlere selam eden dualarınızın tiryak gibi tesirini gören kardeşiniz Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Evvela, Medrese-i Nuriye'nin eski masumlarından Ahmet'in, bu güzel ve halis fıkrasını umum Sava masumlarının ve kahramanlarının namına, layıkaya yazdık. Maşallah, Hacı Hafız Mehmed'in tam ona benzer bir kıymetli hafid'i olduğunu gösterdi. Saniyen, Safranbolu'da Nur'un ehemmiyetli şakirtlerinden hıfsının iki masum mahdumları, biri on, biri de sekiz yaşlarında asa Musa mecmuasını yazdıkları, ve bitmek üzere diye o masumlar bana bir mektup yazmaları beni fevkalade sevindirdi. Salisen bu kışta bana verilen elim sıkıntıların bir sebebi Selaniklilerin istibdadı mutlakları serbest fırkalarla kırılmasına yardımım olmasın diye beni herkesten tecrid ettiler. Risale-i Nur binlerle benim bedelime konuşuyor, küfrü irtidadı kırıyor, anarşiliği bozuyor. Dahiliye Vekili Hilmi Uran Bey'e Merhum Salih Yeşil tarafından yazılan mektubun sureti. Yazıları yanlış telakki ve tefsirlere uğratılmakla, senelerden beri çember içinde yaşatılan ve safi samimi bir insan ve Müslümanlıktan başka hiçbir maksada bulunmayan Bediüzzaman Molla Said Nam Masum'un ya bulunduğu yerde veya Ankara'ya nakil ile orada hayat ve huzurunun muhafazası için. Sırf insaniyet namına yazılmış olan bu mahrem ricanameyi bizzat okumak nezaketinde bulunur ve genç zamanında yaptığı unutulan hizmetlerine mükafaten ihtiyar halinde bu adamı serbest bir ölüm hayatına kavuşturmak lütfununu diri buyurmazsanız, zatı keremkarlarına en büyük hürmetlerimi sunar, minnettarınız olurum. Molla sayit kimdir? El-An, Afyon'un Emirdağ kazasında ikamete memur olan Molla Sayit, doğumundan itibaren Türk kardeşleri arasında yaşamış, Türk secciyesiyle perverde olmuş, umumi harpte, Kafkas'ın karlı dağlarında kahraman askerlerimiz arasında, gönüllü alay kumandanı olarak mücadede ve irşat için dolaşıp, büyük bir harp madalyası almış, Sarıkamış taarruzunda, Bitlis'in sukutunda yaralı olduğu halde esir olup, senelerce Rus garnizonlarında çile çekmiş, firar edip İstanbul'a gelerek ilmi kudretine binaen Darü'l hikmetil islamiye azalığında bulunmuş, kuvay-i milliye ihtasında halkı mücahedeye teşvik etmiş, büyük millet meclisinin ilk senesinde Ankara'ya gelerek Hacı Bayram misafirhanesinde birçok mütereddit kimselere vatanın müdafası lüzumunu anlatmak hizmetinde bulunmuş olan bu hakiki vatanperver insanın, Evvelce ibadete, imana, itikada müteallik yazdığı ve yaza gelmekte olduğu eserleri din ve dindarları sevmeyen bazı kimselerin hususiyle dâhiliye Vekaleti'nde bulunmuş olan menfaatperest Şükrü Kaya'nın mezhep ve rejimine uygun gelmemekle asılsız isnat ve uydurma raporlarla bu zavallı adam 20 küsür seneden beri hapis ve nefi cezaları ile perişan edilmiş ve iki sene evvelisi yine o yazıları bahanesiyle Kastamonu'daki çilehanesinden kollarına kelepçe vurularak kendisine selam vermiş olan altmış altı adamla Denizli cezaevine sevk ve on bir ay kadar hapsedildikten sonra, muzır telakki edilen o eserleri, evvela İstanbul müftülüğünde bir heyet tarafından, bilahere Ankara'da Diyanet Riyaseti ve Dil-Tarih Enstitüsü azalarından mürekkep bir komisyon marifetiyle, aylarca tetkik olunduktan sonra, bu eserlerin hiçbirisinde devletin siyasetini ve asayişi rencide edebilecek en ufacık bir şey görülmemekle, Molla Said ve Nur Şakirtleri ve eserlerini okuyanlar, mahkeme kararıyla serbest bırakılmış ve Denizli'de oturmasına müsaade olunmuş iken, ma teessüf bu ihtiyar adam, az zaman sonra Denizli'den Afyon'a, ve oradan da Emirdağ'ı kazasına tevhit ve herhangi bir Türk kardeşiyle dahi temastan men edilmiş. Sayın beyim, Cumhuriyet serbestiyetinden, teşkilat-ı esasiye kanununun hürriyetinden mahrum kalan bu zavallı ihtiyar adam her suretle himayeye layık, bakılmaya muhtaç, akraba ve taallukatı olmayıp sırf bir İslam hükümetin himayesine muhtaç bir İslam mütefekkiridir. Şairi meşhur Akif Bey merhumun rivayetine nazaran Mısır'ın en maruf ulemasından olan ve garbın müteaddit lisan ve felsefesine aşina bulunan üstad-ı azam Abdülaziz Çaviş'in 20 küsür sene evvelisi El Ehram Celidesindeki Sait hakkında yazdığı Fatinul Asr başlıklı makalesini okuyan ve kendisiyle bizzat görüşen ilim adamları bu zatın fıtraten ilmi kudretini ve ilahi mesleğini takdir edebilirler. Sayın beyim, Kürtlük sözüyle türlü hakarete hedef olan Molla Said, seciyeten takdire şayan bir Türk âşığı ve İslamiyet hadimidir. Haşiye: Evet, her biri yüze mukabil binler Türk gençleri, masumları, ihtiyarları Risale-i Nur'a şakirt olmalarından bu acı basırda Türk milletinin Devleti Abbasiye inkırazından İslam yardımına koşmaları gibi, bu şakirtler dahi aynen koştular. Değil yalnız Said, belki bütün ehl-i hakikat tahsin eder, Türke dost olur. Bundan memleketimiz içtimaen zarar değil, manen fayda görecektir. Ben, namus ve şerefim namına şehadet ederim ki, Molla Sayit kat'iyen temiz bir adamdır. Onun için, sizin gibi milletin dahilen idare ve mukadderatına el koyan dirayetli zatlardan, İnsaniyet namına temenniyatım şudur. Yanlış anlayışlı jurnalcıların sözleriyle, hürriyet nimetinden, saf hava teneffüsünden, herhangi bir Türk kardeşiyle görüşmeden mahrum kalan bu adamı, hükümetin adaleti, makamınızın ehemmiyeti namına ve adlü ihsan kaziyesine tevfikan olsun, bu adam hakkında dahi adalet ve kendisiyle de hiç olmazsa bir defa olsun, hüsnü niyetle görüştükten sonra, onun hakkında ibka veya ifna kararını vermek lütfunda bulunursanız, elbette ehemmiyetli vazifenizi kanun dairesinde ifa etmiş olacağınızdan dolayı tarihçi hayatınıza takdire değer bir fasıl derc buyurmuş, adalet perverliğinizi halka ve acizleri gibi bacağı kesilmiş köşede kalmış hür fikirli vakanüvislere duyurmuş olursunuz efendim. Milliyetini, memleketini candan seven. Teninde kanında Kürtlük, Arnavutluk, Boşnaklık kanı kokusu olmayan Erzurum'un eski milletvekillerinden bacağı kesik Yeşiloğlu Mehmet Salih. Muhterem din kardeşim, 40 gündür yatakta sizinle meşgulüm. Hayal ve mesmuma nazaran huzurunuzun muhtel olduğuna zahibim. El müminu beleviyun tahminen 10 gün kadar evvelsi sokaklarda halis afyon tereyağım var diyen birisini pencereden yanıma çağırıp Biraz yağ aldım. Maksadım sizi sormaktı. Afyon'dan Emirdağ kazasına sürüldüğünüzü, ahalinin sizinle görüşmesinin yasak olduğunu duyunca çok müteessir oldum. Muhterem din kardeşim, bu mektubu size yazan 31 sene evvelisi sizinle Erzurum'un Esatpaşa medresesinde umumi harpte Kafkas'ın karlı dağlarında ve 24 sene evvel de mebusluğum hengamında Van valisi Haydar Bey dostunuzla Millet Meclisi salonunda görüşen Erzurum'un Esbak mebuslarından Yeşiloğlu Mehmet Salih'tir. Mehmet Salih rahmetullahi aleyh. Yeşil Salih'e yazılan mektuptur. Aziz kardeşim Hasan Efendi, sen benim tarafımdan kıymetli kardeşimiz Salih Efendi'ye yaz ki ben ölünceye kadar onun bu insaniyetini unutmayacağım. Ve ona çok minnettarım ve çok selam ve dua ederim. Fakat ben her sıkıntıya karşı tahammüle karar vermişim. Hem ben iyiliği o reislerden beklemiyorum. Sayit Nursi. Bana gönderdiğiniz asay Musa'dan bir nüsha, ciltsiz, yalnız sarı kağıt cilt olmuş, Hüsrev'in yazısına bir parça benzer. Fakat üstünde Mustafa ismi var. O kimdir? Hangi Mustafadır? Hem nisanın üstünde 13 yaşında Hatice Ahmet'in kızı yazılmış. Bu Ahmet hangi Ahmet'tir? Hem ona hem kızına bin bereketullah. Bu yaşta bu koca kitabı hem dikkatli, tevafuklu, hem güzel sıhhatli yazmak masumların tayifesinin bir kahramanlığıdır. Kim görüyor maşallah der. Buradaki mektep görmüş hanımlarda bir şevk uyandıracak. Nazif kardeşimizin mektubu ehemmiyetlidir. Hakikaten Amerika'da siyasete alet değil, belki dini, din için mutaassıbâne iltizam edenler çok vardı. İnşallah Asay-ı Musa'yı alan, o dindarlardandır. Keçeli Salahaddin, tam bir Abdurrahman'dır. Kahramanlıkta babasından geri kalmak istemiyor. Bizi de ara sıra adetimize muhalif olarak dünyaya baktırıyor. Eğer o Amerikalı ehemmiyetli alim bütün Risale-i Nur'u istese ve neşrine söz verse, sizin meşveretinizle, bir mükemmel takım ona vereceğiz. Nazif'in mektubu ile beraber, bir mutekait efendinin vesveseye dair bir suali var. Eğer o adamın ciddi olarak nurlara alakası varsa, böyle suallere hiç ihtiyacı olmaz. Hikmetül ül asını ve 29. sözün, melaike ve ruhanilerin vücutlarına dair kısmını okusun. Onun manasız ve yüz yerde cevabı bulunan vesvesesi ise, zındık maddi yunların şimdilik dehşetli vaziyetinden fırsat bulup, bir aşılamalarıdır ki, o adam, ondan müteessir olmuş, o suali sormuş. Ona selam ederim, Risale-i Nur, onun her müşkülünü halledebilir, halisane, teslimkarane ona çalışsın, onu dinlesin. Medrese-i Nuriye'nin eski ve yeni kahramanlarından marangoz Ahmed'in Ahmet'in mektubu, üç dört cihetten beni mesrur ve minnettar eyledi. O medresenin baş talebesi namını verdiği Ahmed ise hem Şeyh Hafız Ali'nin vazifesini yaptığını, hem Süleyman gibi kıymetli kardeşiyle ve küçük Kerimesiyle üç tane Asay Musay yazmaları ve mübarek Hasan Dayının hafili olması beni meraktan kurtardı, hem çok memnun eyledi. Cenab-ı Hak ona şifa ve onlara muvaffakiyet ve saadet versin. Amin, amin. Merhum Hafız Mehmed'in iki kardeşi o merhumun vazifesini yapmaları ve Mustafa'nın yazısı Hüsrev'in tatlı hattına mutabık gelmesi, benim nazarımda yeniden iki Hafız Mehmed'i bulmuş kadar memnun oldum. Kahraman marangozun gayretiyle gökdereli hatip, Risale-i Nur'a üç oğluyla beraber talebe olup yazmaya başlamalarıyla hem onları, hem marangozu, hem köylerini tebrik ederiz ve marangozun onlara söylediği manzumesini Lahika'ya geçirdik. Atabeyli Alil, Kötürüm Ali Osman'ın yazdığı uzun mektubu ve Asay-ı Musa Risalesi ve Nurların neşrinde cidden tesirli çalışması ve Hizmet-i çok çalışkan Çilingir Ali ile ve dayısı Hasan'ın ona yardım etmesi ve mübarek hülyaları ve tevafukları bizleri ferahlandırdı. Eğirdir kasabasını bana ziyade sevdirdi. Cenabı Erhamur Erhamurrahimîn, Onlardan razı olsun."